Sevdiği insanları, sevdiği amelleri bizlere de sevdirsin. Razı olduğu kullarının arasına bizi de katsın. Ve Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı deyip cennete koyduklarından eylesin. Allah kaderimizi güzel, akıbetimizi güzel eylesin. Evimizi, işimizi bereketli kılsın. Eşlerimizi, çocuklarımızı bize ödülemesin. boyun eğer kılsın, bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Biliyorsunuz kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse Allah Azze ve Celle de ona insandan veya değişik birden şeytanı musallat eder, o da ona hep ne yapar? Kötülüğü ilham eder. Allah bize hayırlı dostlar nasip etsin, yoldan sapanlardan değil, hakka kulak verenlerden eylesin. Evet. Her zaman birisi bir iyilik yaptığında, bir güzellik yaptığında ilk sözümüz Müslüman olarak nedir? Allah razı olsun deriz. Bu çok güzel bir kelimedir. Allah hepimizden razı olsun. Kardeşler geçen hafta gelen kardeşler biliyorlar. Gelmeyenler de dinlemişlerdir. Veyahut gelmeyenler anlatmıştır. Hepinizin bu biliyorsunuz güzel huylarındandır. dedikodu kıybet onu bunu aktarmaktansa güzel şeyler aktarmak her zaman nedir hayırlıdır büyük bir boşluk gördüm Müslümanların arasında ve kendi nefsimde neslimde yaşanan toplumda işimin olduğu çarşıda herkes şu an dünyanın her tarafında birlerinin öldüğünü öldürüldüğünü Kimi neyin ne şekilde öldürdüğünü de bilmeden ama bir ölüme insanlar seyircil, doğru mu? Yani ölümün varlığını biliyoruz, sıcaklığını hissediyoruz. Aa şimdi demin düşmüş, şırnak mı ne bir yerde çatışma var, altı asker olmuş, işte şey olmuş falan falan bir sürü yaralılar da. Yani gözümüzün önünde normal bir habermiş gibi ki normal değil. Ateş düştüğü yeri yakar. O kadar çok ölüm arttı ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi herç çoğalacak yani ölüm çoğalacak ve kim kimi niye ne için öldürdüğünü dahi bilmeyecek diyor. Bugün o hallere düştük ama hatta diyor öyle olacak ki bir Müslüman kabristandan geçerken diyecek ki siz çıkın artık biz yatalım yerin altı üstünden daha emniyetli diyecek diyor. Bugün belki şu yaşadığımız topraklar böyle değil ama biraz aşağısı, biraz yukarısı aynen buna muhatap olduğu yerler. Şimdi demem o ki ölüm bu kadar sıcakken yanımızdayken、e, ölümün ne sıcaklığını, ne bir etkisini yani hiç hissettiğimiz yok arkadaşlar. Ne bir yaşantımızda bir değişiklik var, ne bir ticaretimizde. Ne lan kayıtlığımızda, ne günahlara ısrarlan gidip böyle tövbe etmemizde, yani ibadetlerde şev, gayret, ihlas kaybolmuş, tövbe geciktirilmiş, salih insanlarla bir araya gelme ne yapılmış, terkedilmiş. Bakın biraz sonra size ölübil nasıl gerçekleştiğini, bir insanın nasıl öldüğünü, öldükten sonra ona neler sorulduğunu teker teker Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem'in ağzından anlatmaya çalışacağım. Bir yaşayalım. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, ölümle alakalı bir şeyler anlatıldığında, bir ayet geldiğinde, mesela Ömer radiyallahu anh'a anlatıyor, Nafi radiyallahu anh, bazen diyor kaybolurdu diyor Emir el-Mü'minin. Arardık, arardık, bulamazdık diyor. sonra diyor evine giderdim bakardım diyor odanın diyor en karanlık kuytu yerine geçmiş bu şekilde büzülmüş böyle dururdu diyor sabit bir noktaya bakar anlardık ki diyor ölümle azapla hesapla alakalı bir ayet okumuş diyor öyle etkilenmiş ki diyor insanlardan kaçmış tövbe istifarı ve Rabb'a yakınlığı seçmiş diyor Allah bizlere ihlas versin samimiyet versin gayret versin Biliyorsunuz, ahirete iman, Allah korkusu bu şeyler arttıkça、e, ibadetler de güzelleşir. İnsanın kuyu, hasenatı, ahlakı, dilinden çıkan hayata bakış, evinin bereketi, nestinin güzelliği, yaşanan topraklara huzur, bunlar hep insanın müminin çalışmasıyla gündeme gelen şeylerdir. Bakın, örnek olarak. Allah'ı uman, ahireti zikredenler için en güzel numune, örnek kim? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Yaşadığı ortama gidelim. Kısaca şöyle bir bakalım. Evlilik, ticaret, yaşantı iflas etmiş mi? Yolda bulduğunu, belki de amcaoğlu, akrabası, düşmanıysa, yani bir hasımlığı varsa, köle diye götürüp satıyordu. Düşün, hülke köle olarak satıyordu. Böyle bir ortama Allah inancını getiren bir kişi, yani Ali sallallahu aleyhi ve sallam sabırla, hikmetle, güzel sözle insanlara neye davet etti? Fıtrat dinine, İslam dinine, fıtrata davet etti. Çünkü insan fıtrati öyle bir şeye meyilli ki bozulmadığı müddetçe hakkı buluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle bir yaratmış ki bizi kardeşlerim, ne yarattıysa kendine muhtaç olarak yaratmış. Yani her ne yaratıldıysa muhakkak Allah'a muhtaç. Fıtratı bozulmayan birisi muhakkak Allah Azze ve Celle'yi bir şekilde bulur. Aleykümselam bana mutlaka bırakın. Hoş geldiniz kardeşlerim. İşte bunun üzerine de temiz fıtratın üzerine güzel bir tevhid bina edildi mi? O tevhid ehli insan, ne kadar yer yüzünde insanlar bozulursa bozulsun, tek başına dahi olsa gelen nasnedir? O bir ümmettir, o bir millettir diyor. Demek ki din önce fıtrat, onun üzerine gelen din. Bina edilmesi çok önemli kardeşler. Onun için bu da imandan hele hele ahirete imandan hesaptan geçiyor. Mesela öyle nasıllar var ki, mesela komşu hadise bakıyorsun Allah'a iman eden komşusuna iyilik yapsın demiyor. Ne diyor? Allah'a ve ahiret günü diyor. Çünkü Allah inkar eden yiyor ki herkes Allah'ı Rabbımız var diyor bir diyor. Adam hesabı unutuyor, yaptığı lehte aleyhte ney neyse ahirette bunun küçücük hanefemen ya müsmikal zerreten hayren yera diyor ya zerre kadar yani hayır ya da şer her neyse bunun karşılığını alıp veya vereceğini ahlana ne apmiyor getirmiyor. İşte onun için naslarda Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konusun. ya sussun. Komşusuna iyilik yapsın. Yani bunlar hep ahirete imanla nedir? Alakalıdır. İşte dersimizden de alakalı ölümü seçmemin sebebi ahirete iman insanın ölümüyle, kabirle kabirdeki sorguyla berzahla, surla ne yapıyor? Devam ediyor kardeşler. Onun için ahiret gününe imanı şöyle kısaca bir İrdeleyelim, bakalım dedim. Ne var? Şöyle bir düşünelim. Çocukluğumuzda bize、e, ne öğretirlerdi? Hadi bakayım derlerdi. Amentü billahi ve melaiketi nadir say. Say say da hani bir de eskilerin bir duası vardı. Ne derlerdi? Allah şuur ihsan etsin. Şuur işte bu ezberlediğin, öğrendiğinin ne manaya geldiğini bilip ona göre ne yapma? hareket etmedir kardeşlerim. İşte bunlardan bir tanesi de ahirete nedir? İmandır. Bugün insanlığın iflas ettiği, günahların alenen işlendiği, Müslüman olan birisinin çok rahatlıkla haram işlediği, kul hakkına riayet etmemesinin sebebi, bu dünya yaşantısının bitip yeni bir hayatın başlayacağına Ve bu hayata geçişin ölümle ve kabir hayatı ile ilgili olduğuna, kıyametin kopmasına ve tekrar dirilmeyeine devam ettiğine, herkesin cezasını görmek için hesaptan sonra cennet ve cehenneme gideceğine inancı zayıfladığından kaynaklanıyor. Eğer müminse bunlara ne yapacak? Dikkat edecek. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ömer radıyallahu anın, bak bir sözünü daha söyleyeyim belki hepiniz okumuşsunuzdur. Keşke diyor bir ağaç, bir ot, yaprak olaydım da hesap veren bir mümin, yani bir insan olmayaydım diyor. Bakın Emir el müminin söylüyor bunu. Hesabı ne kadar şiddetli olduğunu anlamak için kardeşlerim. Yani keşke bir ot olaydım, bir ağaç olaydım, ağaçtaki yaprak olaydım da hesap veren bir kul. olmayaydım diyor. Çünkü insanın sorumluluğu arttıkça, çünkü emir el müminin hani bir insan eşinden, çocuğundan, ama emir el müminin dedi mi tabiatındaki bütün herkesten nedir? Sorumludur. O bile bu sözü ne yapmış? Kullandmış. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim ahiret gününe inanmak imanın şartlarından ve çok önemli cibiril hadisini biliyorsunuz defalarca işledik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalabalık bir ortamda otururken Cibril'in insan kılığında, Dıhiyet-ül Kelbi'nin kılığında gelerek dizini dizine dayayıp elini elinden tutarak bazı sorduğu sorular var. İşte İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? sorusu var ya işte bunların içinden bir tanesi de nedir? Ahirete iman, imanın adı. Ana esaslarından bir tanesidir. Bu nedir? Allah'a iman. Sonra meleğe melek ne getirdi? Kitap. Kime getirdi? Peygambere. Bu dört siyasiyle önce birbirinden ne yapmıyor, ayrılmıyor. Sonra benim razı olduğundan acaba sende razı mısın? Hangi bölüm bu? Kader. Bir de kader iman çok ayrı bir cüstür. Bir de bak. Bunlara inandığını söylüyorsun ama hakikaten hesabı taslak diyor musun diye bir de ne var? Ahirete iman var. İşte ahirete iman imanın olmazsa olmazlarından, cüzlerinden bir tanesidir. Ve ahiret inancı imanı bizde ne kadar güçlü ise o kadar samimi insanız biz. Samimi Müslümanlarız. Ne kadar zayıflamışsa günahda, kişilik haklarında, Alışverişimizde, eş, çocuk, anne, baba ilişkilerinde, ana babaya karşı tavırlarımızda o kadar lakaytlaşırız. Ama mesela dün bir yerde oturduk konuşuyoruz. Bir tanesi babasına habire veriyor. İşte şöyle yaptı da böyle yaptı da, işte şunu şöyle tuttu da bunu böyle yaptı da, işte şunu yanlış yaptı da ben güldüm güldüm. 私たちは、私たちの言うことを知っているのは yani,、私たちの言うことを知っての私たちのを知っている。私たちの言うを知ているのは、私たちの言うことを知っ n いる。私たちの言うことは、私たちの言うを知っている。たちの言うことを知っている。私たとを知っている。私たちの言うことを知っている。私たちの言うことを知っいたちの言ことを知っている。t たちの言うことを知っいる。私たちの言うことを知っている。私たちの言うことを知ってたち言うこといる。私たちの言ったちの言うたちの言うを知っている。私たうこを知っている。私たちの言うことをを言ってい Güzel. Ben sana bir daha hadis nakledeyim şimdi. Adamın birisi geliyor diyor ki, ey Allahın resulü bana öyle bir şey anlat ki ben babamın hakkını vereyim, babamın hakkı ben üzerimden gitsin. O kadar kızmış yani. Allah resulü diyor kalistleh ve sira. Sen babanı köle olarak bulsan, satın alsan, azat etsen. O adam gene gitsin köle olsa yani bir şekilde muzarat. <gülüyor> yine sen onu buldun. Yine satın aldın, yine azaltettin, defalarca sayıyı, yine de hakkını ödeyemezsin. Şimdi Allah burada ne diyor azze ve celle? Üf bile deme.、E、sen ne diyorsun dedim? Ya diyor ben yaptığım hataları söyliyemezsin işte. O senin ne? Baba, bitti. Konuşma hakkın yok. O sana istediği muamele yapar arkadaşlar. Bitti o. yapamazsın. Müslümansan bunu söyleyemezsin. Bu bir imtihan mı şimdi? İşte bu ahirete imanla alakalı. Çünkü Allah Azze ve Celle o ayette bana şunu demiyor Müslüman hocam. Baban sana şunu yaparsa üf bile deme, şunu ederse böyle deme demiyor. Ne diyor? Üf bile deme diyor. Açık ayet böyle, çıplak. Ama bana şunu diyor orada. Eğer seni Atan, ebeveyn, anne veya baban Allah'a ve Resul'una isyana davet ederse ne yapma? Onları duşta şunu yap deme. İtaat etme diyor. Ama dünyalık konusunda onunla ne yap? İyi geçin diyor. Bana gelen din de bu kardeşler. Hepimize gelen din de ne? Bu işte ancak ahirete imanı olan insan böyle hareket eder. Bakın bu ayetle amel edin, bu hadisten amel edin Vallahi size düşmanlık yapamazlar, dininizde bile yapamazlar. Bütün bizim sakarlığımızdan, bütün Allah'ın emirlerine uymayıp fevri, hissi, nefsanî hareketlerimizden kendi öpöz, annemizi, babamızı, akrabamızı, dinimize de kendimize de düşman yapıyoruz. İnanın bakın. Ama dine göre hareket edin, bir şekilde onların kalbi ne yapacak? Yumuşuyacak. Ve Allah bu dini nasipsiz derlerinde ne yapar? Korur. Baban senin Allah muhafaza kafir dahi olsa ki İbrahim Aleyhisselam'ın babası, onunla bile seni ne yapabilir? Allah korur belli bir şeye kadar. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ahirete iman, ahiret gününe iyi ya da kötü yönlerle kadere inanmak imanın olmazsa olmazlar Allah'ındır. Evet. Şimdi Ahiret günü dediğimiz zaman ki ben buradan size、e, kabirlen dersime devam etmeyi düşünüyordum ama Ahiret günü dediğin zaman ilk akla gelen onun başlangıcını gösteren ne vardır hadis şerifte kıyamet alametleri vardır bunun kısaca muhtasarın ismen işlenmemesi olmaz ama inşallah. Birkaç dersten sonra ben iman ve onun şubeleriyle alakalı çok muazzam bir eser var. Onun derslerine başlamayı düşünüyorum. Çok güzel bir ders. Allah razı olsun Harun Hoca peygambere iman diye bayağı bir ders yaptı ama ben umumen sadece peygambere cüz değil hepsini umumen yapayım. En azından takip edemeyen kayıtları takip ederek ana akidesini ne yapar? Öğrenir. Ama bunu cüz olarak bir geçmek istiyorum. Kardeşlerim kıyamet alametleri biliyorsunuz iki kısmı ayrılır. Bir, büyük alametler. İki, küçük alametler. Bunları ayıran yine dinimizdir. Ee, kıyametin ilk alametini sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor?、Ha? Benim... Ölümüm diyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın ölümüyle kıyametin sureci ne yapmıştır? Başlamıştır. Yani onun öldüğü günde kopabilir. Bugün de ne yapabilir? Kopabilir. Kıyamet、e, vakti, yani ne zaman kopacağı bütün insanlıktan ve peygamberlerden ne yapmıştır? Gizlenmiştir. Her kim bunu bildiğini söylerse Allah ona ne yapsın? Lanet etsin diyor. Mesela Hristiyanların bazı inançları vardır, biliyor musunuz?、He? Onlar Evjet, Cifir, Yahudiler falan ulaşırlar. Ne yaparlar? İşte şu Milenium Windows'un isimleri bile hep bu kıyametten alakalıdır, biliyor musunuz? En zengin Yahudiler falan bütün mallarını, mülklerini o Milenium çıktı diye bir Windows'un bir sürü mü. Tamamen sattılar, kıyamet kopacak diye Allah'tan af dilemek için çöllere gittiler, geberdiler gittiler、o、çöllerden. Kopmadı tabii, bazıları geri döndü falan filan. Yani adamlar hiçbir şey atlamıyor. Bizim Müslümanlar hiç tınlamıyor arkadaş ya. Mesela kıyamet alametlerinden bir tanesi, Mehdi'nin Şam tarafında, bu minare gebeli dikili taşlar, beyaz taşların olduğu bir mescidin olduğu yere akşam vaktinde inecek. İsa Aleyhisselam. Ve Mehdi'yle orada karşılaşacak. Mehdi inecek dedim değil mi? Yanlış söyledim. İsa Aleyhisselam'ın huzulu. Ve ee, daha sonra Deccal'ın öldürülmesi falan filan. Bütün Müslümanlara bu Kur'an'da geçmiyor diye inkarı pompalarlar. Bunu yapan Yahudiler Hristiyanlardır. Ama kendileri 24 saat göğe bekliyorlar biliyor musunuz? O bölgeye kaç tane karakol kurmuşlar, adamlar göğe bakıyorlar. İsa Aleyhisselam ne zaman gelecek? Gelecek. Allah'ın takdir ettiğinden gelecek. Bizim inanıyorum diyen Müslümanlar, işte ha, gidiyorlar da buna bakıyor. Hem de baba Müslümanım diyen hatta bugünkü, Alim geçinen insanları böyle yönlendiren insanlar Mehdi'yi detcalı İsa Aleyhisselamı ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musunuz? Ne zaman bu ümmet detcalı konuşmayı bıraktı detcalı o gün ruhüre edecek diyor. Elhamdülillah ki konuşuyoruz. Ne zaman bıraktı o gün ruhüre edecek diyor. Allah bizlere hayır versin. İşte alametler ikiye ayrılıyor kardeşlerim. Kıyamet gününün yaklaştığını gösteren birçok alamet zaten zühür etmiştir. Ali sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında diyor, ilk emanet mefhumunun yani güven esasının kaybolacağını söylüyor ki bu zaten kayboldu gitti. Hatta Allah kendisinden daha zorsun. Ta İbn Abbas'tan ben size bir olay nakledeyim. Bir gün mezciye geliyor. Adamın namazda orasından burasından kaşıldığını oynadığını görüyor. Diyor ki, biz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında asla namazda hareket etmezdik diyor. Sağ sola asla ne yapmazdık, bakmazdık. Bu adamın diyor kalbinde huşu olsa o vücudunda eli gezmez diyor. O gün diyor biz çarşıya çıktığımızda her kim olursa olsun çok rahatlıkla alışveriş yapar. alacak borç ilişkisine girerdik diyor. Ne diyor biliyor musun? Camide namaz kılan bir tüccarı gösteriyor. Vallahi diyor şimdi misal Celal veyahut Namazan veyahut Salih kardeşimiz ondan başka alışveriş yapacak adam bilemiyorum diyor. Bakın namazına diyor. O namazını diyor aynı Allah Resulü namazı gibi kılar. Namazda santim sağa sola bakmaz ve huşu içinde namaz kılar diyor. Namazın ticarete yansımasına bakın. Yani bir namazda orası ile burası ile oynayan adamın akabinde söylüyor. İşte kıyamet alametlerinden bir tanesi emanet mefhumunun ortadan kalkması. İkinci alameti nedir biliyor musunuz? Şurası Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi olduğunu düşünün. Nasıldı? Yer nasıldı? Toprak. Toprak Duvarda ne vardı? Hiçbir şey yoktu. Burada ne vardı? Burada ne vardı? Sadece hurma dalları, araları da hurma lifiyle neydi? Örülüydü, yağmur yağdığında Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzü ne olurdu? Çamur olurdu. Hatta Kadir Gecesi'ni anlatan rivayetlerden biri de o delillerden bir tanesi. Heyamet alametlerinden ikincisi emanetten sonra camilerin, mescitlerin süslenmesi. Öyle olacak ki diyor, ta tavanlara bile nakkaş olacak. Gördünüz mü şöyle sanki yatacak da yerden yukardayken ayet okuyacak adamın boynu sapıyor ya hem de altın işlemey yapıyorlar yani olan ne işin var oraya onu yapacağına içeriye adam dolduracak kütbale kuri ya hoca tut güler yüzdü olsun şuraya askı yap milleti kaçırmasın değil mi insanlara ilim anlatsınlar oradakiler yok namaz biter bitmez hemen demir kapıya kilidi ne yapıyorlar? Koyverin. Camide namaz bile. Ne yapamıyorsun? Kılamlıyorsun. İkincisi bu kardeşler. Sonra en böyle dikkatinizi çeken şu yaşadığımız yerde, ticaretlerde ne var şimdi?、Hmm. Ticaret ticaret bu. Yapı falan. Ne var?、Hmm. Binalanın yükselmesi. Üçüncü alamette başı açık, yalın ayak, dağdaki çobanların yüksek yüksek bina yapmasında yarışmaları diyor. Bugün böyle mi değil mi?、Aynen. İnanın ben sırf bu hadisle kaç tane müteahhite sordum nedir diye inanç çobanlıktan gelmiş. Vallahi billahi tallahi bak. On tane müteahhite sorduğu zaman yedisi böyle çıktı. Üçü hariç çıktı. Onlar eğitim almış, sertifika almış bilmem ne gelmiş. Ama yedisi yani onda yedisi Çoban çıktı. Aha, aha bu hadis işte. Öbür üç tane adam normal arabaya biniyor. Mütevazı konuşuyor. İnsana değer veriyor. Ama öbür yedisi var ya bindiği araba kocaman zaten. İnsanlarla konuşma mümkün değil zaten. Ne dediği anlaşılmıyor. Hareketleri, kasalmaları. Hadis unutuyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Sonra sonra Yahudi ile savaşılması、e, bu daha tam şey olmadı kardeşler ama、e, İslam alimleri bu Filistin'e yapılan duvarı biliyorsunuz tecrit etmek için yaptılar ya duvar. Alimler böyle diyorlar ki, Talebeler soruyor alimlere, Şehbû şey hakkında ne diyorsunuz Müslümanlar? nasıl tavır alsın diye yanlış hatırlamıyorsam Şekuh Seyyid'e soruyorlar. Şekh diyor ki ahkabetlerine diyor hazırlanıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu diyor nerede bir ağaç bir taş bir şey doğsa arkamda Yahudi var gel öldür. Ne güzel diyor işte orada toplanacaklar biz de arama zahmetinde bulunmayacağız diyor. Yani çok güzel ahkabetlerine ne yapıyor toplanıyor diyor ama geçmişte Yahudilerle savaşlar var ama bu tip yok. Yani bu tip yok. Bu da kıyamet alametlerinden daha zuhur etmemiş birisi. Sonra zamanın daralması, işin azalması. Bu da biliyorsunuz、e, kıyamet alametleriyle alakalı bir uçluk vardır. Yani kayıde vardır. Kıyametin vakti muolak alametleri de nedir müphemdir. Yani şudur diyemiyorsunuz. Ama hakikaten zamanın kıymetini o değerini nedir?、Deriket. Yok. Aa diyorsun ki ya bir şurayı açar bile kaç sen oldu.、Evet. Ne zaman geçti diyorsun bak. Ha mesela şöyle bakın meseleye adam bir askere gidiyor veya okumaya gidiyor, geliyor. Neredeydin lan? Görmedim ben bir hafta. Ne bir hafta abi? Dört senedir yokum ortalığı. Neyi, neyi, neyi diyorsun? Adam dört sene yok. İki sene ne yapmış? Yok. Yani zaman öyle bir akıyor gidiyor ki zamanın bereketi ne yapmış? Gitmiş. İşte bu da、e, kıyametin alametlerinden kardeşlerim. Başka? İşin azalması. Bugün işi seven var mı? Şimdi eskileri ben bir dinliyorum mesela Gayım Pederi falan, oğlum diyor bize eşyayı binerdik diyor, işte şunları doldurduk, şu koyaya giderdik diyor, orada şunu satardık, oradan onu alırdık oraya. Vallahi ben dinlerken yoruluyorum. Adamın o yollarına bir gün haritaya baktım, ne bacak dayanır ne eşyek dayanır.、E、bugün adam adıyorum ki sekiz de dükkan aç, yok diyor. Mesela bizim fabrikada üç var diye çalışırdık. Adam hem var diye geç gelirdi, hem de ya gece var diyesi diye beli saatten sonra vur kafayı yatardı. Yani iş saatini adam ne yapmıyor? Değerlendirmiyor bile. İşlerde ne yapmış? Azalmış. Ama bu da kıyametin alametlerinden başka fitnenin kargashanın çoğalması. Şu an yer yüzünde surk mu hakim fitne mi? Hangisi? Ve her fitne mumlan gelen onu ne yapıyor? La bu daha hayfey dedi. Yar bu ondan daha zararsız dedi. Geçmişi ne yapıyor? Aratma şeyine gidiyor. Sonra ölüm olaylarının artması. Ki Allah bizleri de neslimizi de bu tür şeylerden korusun. Hakikaten bu aşırı bir şekilde arttı. Normal insanların birbirini öldürmesinin dışında büyük olan ülkelere, yani toprak karasının parçasının büyük olan yerlerine bakın, kimi neyi ne için öldürdüğün anlamak mümkün değil. Her gün birleri birbirlerini ne yapıyor, öldürüyor. Mesela bundan altı、e, yedi sene önce mi, bu cumhurbaşkanından önceki cumhurbaşkanı zamanında bu Somali tarafından bir sürü Müslümanlar geldi, biliyorsunuz. Onlar bizim Ulus civarında yerlere、e, oturttular. Bunlara bir ara bayağı bir yardımda olduk. Türkçeyi öğrenenlerle konuştuk. Ya siz niye geldiniz diye ben sordum. Yani şuradaki yaşantınız yaşantı mı? Yani burada af buyurun köpek bile barınmaz. Yani bunlar getirmişler ama size sahip çıkmamışlar. Gidin ülkenize dediğimde bana ne anlattılar biliyor musun? Bir gece işte orada kabilecilik varmış. Hani burada Türk, Kürt diye kırdırıyorlar ya. Orada da Bir kabiliye tamamen pala vermişler. Kılıç bir gecede ne kadar sülayle varsa tek tek kazımış erikler. Ya vurmuşlar, parçalanmışlar. Ya bunu hakikaten yaptılar. Mı? Hiç affetmeden diyor. Sonra oturdum internetten bu YouTube'dan oraların olaylarını seyredemedim. Çekmişler, koymuşlar Birleşmiş Milletler gözlemcileri. Yani kargasha, fitne öyle almış gitmiş ki. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayrımasın. Ölüm olayları tamamen ne yapacak, artacak diyor. Ve bunun yanında kıyamet alametlerinden bir tanesi ani ölüm. Yani bir de insanın ani ölümü. Bu da fitnelerden bir tanesi ve kıyamet alametlerinden bir tanesi. Neden ani ölüm hoş değil? Ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarından bir tanesi de nedir? Ani ölümden sana sunarım. Yani. Hepimiz insanız. Ee, i̇nsan bazı şeyleri ne yapabilir? Tehir edebilir. Düşün mesela haç farz olur, hacı tehir eder. Oruçtur, işte onu tehir etmiştir, borcu vardır. Günah işlemiştir, tevbeyi. Tak diye gittiği zaman ne oldu? Onların hepsinden sorumluluğu. Allah ani ölümden bizleri korusun kardeşlerim. Bundan sonra kıyamet alametlerinin küçüklerinden sıkmıyorum değil mi? Bildik konulardan biraz ciapıyorum、şey、ana Konya'ya gitmeden kardeşlerim zina'nın tamamen yayılacağı ve hat safıya varacağını söylüyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Bugün zina yayılmış mıdır? Yayılmamış mıdır? Gayet normal bir olay haline gelmiş midir? Gelmemiş midir? Devlet eliyle bu sektör destekleniyor mu? Desteklenmiyor mu? Bütün dünyayı kastediyorum, sadece yaşadığımız yeri değil. Demek ki zina, hatsafa da bu da kıyamet alametlerinden nedir birisidir. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Büyük alametleri de İslam alimleri on başlıkta topluyorlar. Çok detayına girmeden şey yapacağım. Bu alametler bazıları şöyle kardeşlerim. Birincisi Mehdi'nin çıkması. Deccal'ın zuhuru, İsa Aleyhisselam'ın nuzuru. Büyük alametler böyle başlayacak. Ve bunların çıkışı hepsi bir ana gelecek. Yani biri gelecek, 10 sene duracak, öbürü 20. sene çıkacak. Böyle bir şey yok. Yani Deccal'ın, Mehdi'nin, İsa Aleyhisselam'ın hepsinin gelmesi aynı zaman dilimi. Ve birbirlerini ne yapacaklar? Görecekler ki... Kıyamet alametleriyle alakalı bir ona yakın ders işlemiştim ayrı ayrı bunları. Oradan bakabilirsiniz kardeşler. İşleyin derseniz hasreten yine işleyebiliriz. Ama ayrı yeter. Hepsine ayrı bir ders işlediğim için detayla bakın oraya derim. Ee, bu inkar ediliyor mu? Ediliyor. Kim ediyor? Müslüman dininden bir şey inkar eder mi? Etmez. Böyle deyince de adama tekfirci diyorlar ama bizim alakamız yok tekfirlen. Evet. Allah bize hayır versin, Mehdi çıkacak, Detchal zuhur edecek, yer yüzü tamamen fitneye bürünecek, İsa Aleyhisselam nuzul edecek, gidecek, Detchalı öldürecek, Mehdi'nin arkasında namaz kılacak ve İslam ordusu Mehdi'nin、e, hakimiyetinde yer yüzüne ne yapacak? Hakim olacak, ama ne çok büyük savaşlar olacak? Kafirlerle Müslümanlar, yani artık iman küfür savaş olacak. Kafirler、e, bilmem kaç bayrak altında toplanıp Müslümanlara saldıracaklar. Onun önünde Türk denilen kavimden Müslümanlar mehtin ordusunda savaş olacak. Türkler kaçacaklar ve İstanbul'a kadar Müslümanlar nördüsü yürüyecek bir tekbirleme, bir yaka düşecek bir tekbirleme, bir yaka düşecek ve zeytin dallarına Müslümanlar silahlarına astıklarında. Deccal çıktı, geride karılarınıza sahip oldu diye bir yalancı yayılacak haber. Yalan olduğunu bildiği halde gelecekler, Şam bölgesine geldiklerinde Deccal hakikaten zuhur edecek. Ve artık onun savaşı başlayacak, İsa Aleyhisselam nuzul edecek, Deccal'ı öldürecek ve yeryüzünde fitne bu şekilde ne yapacak? O şekilde bitecek kardeşlerim. Allah bizleri o günlere eriştirmesin. <gülüyor> Daha sonra bu vakalardan sonra çok büyük bir fitne var. Bu da nedir? Yecüc ve Mecüc denilen bir fitne zuhur edecek.、E, hatta hadis-i şeriflerde kardeşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün、e, uyuyor, kalkıyor, korkuyla kalkıyor. Yecüc ile Mecüc'ün şerinden Allah'a sığınıyor ve diyor ki her gün diyor onlar diyor o Zulkayne'nin diyor yaptığı o duvar var ya, her gün diyor yediği seti diyor açarlar diyor, tam az bir şey kalır, ışık görünür, yarın işte devam ederiz derler diyor, melekler sabaha kadar onu örerler, inşallah demedikleri için diyor, ama bir gün o ne yapılacak, ee, orayı kıracaklar ve yeryüzünü istila edecekler diyor. Hadis-i Şerif'te diyor ki kardeşler uzun bir rivayette, onların diyor öncüleri, bu Hazar Denizi var ya, Taberi Gölü dediğimiz, oraya gelecek öncüleri, arkadan asıl ordu geldiğinde, ya burada bir deniz gibi bir göl vardı, nereye gittirecekler diyor. Şimdi İslam alimleri Yecüc ile Mecüc fırkası için, tabi Allah alem şudur diyemiyoruz, buna Çin、e, halkının olduğunu söylüyorlar ve dünyayı istilaya kalkacağını söylüyorlar. İşte bir kesimde Moğol istilasıydı diyorlar ama Moğol istilası daha bugün Mehdi, Deccal, İsa Aleyhisselam meselesi olmadığı için Aleyhisselatü Vesselam Yecüc ile Mecüc fırkasını bu olaylardan sonra olacağını dediği için bu vaka olmadı. Ama ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum. Ama öyle olacak ki yeryüzünde yapmadıkları, yıkmadıkları İşlemedikleri cinayet ne yapmayacak kalmayacak ve en sonunda silahlarını havaya çevirecekler. Yeryüzü bitti sıra göktekine diye attıkları artık okları silahları her neyse göğe sıktıklarında kendilerine kan bulaşarak geri dönecek diyor. Artık bundaki hikmet nedir bilmiyorum. Çünkü bu tür şeyler yani müteşabih demiyorum ama hakkında da bilgi gelmeyince ancak bu kadar söyleyebiliyoruz. Allah bizi o duruma düşürmesin, o günlere eriştirmesin çünkü hakikaten karanlık ve hakikaten dehşet günleri olacak. Allah bizlere yardım etsin. Daha sonra doğuda ve batıda ve Arap yarımadasında çökmeler olacak ve yer yüzünden tamamen bir yer yani haritadan silinecek. Arap yarımadasında artık Suut olur, Irak olur. Suriye olur ki bugün Suriye, Suriyelik'ten ne yaptı? Çıktı. Hakikaten çıktı yani. Haritadan da ne yaptı? Silindi. Hatta bir rivayette Şam ehlinde hayır kalmadığında kıyameti ne yapma? Bekleyin diyor. Allah bizlere hayır versin. Sonra yine büyük alametlerden bir tanesi gökyüzünü çok kalın bir dumanın sisin kaplayacağı ve hiç kimse hiçbir yeri ne denizde ne karada ne havada göremeyeceğin diyor. Bunu Elmalı Hamdi Gazır bulmuş şey. Elmalı Hamdi neydi? Yazar mı ha? Bulmuş. Tefsirinde şöyle yazıyor. Yani gülün gilecek miz, ağlanmaz bilmiyor. Koskoca ağlın bunlar. Buldum diyor ben diyor bunun tefsirini diyor. Ee, Doha suresinde Allah halı. Bu, eskiden onların zamanında biliyorsunuz vapurlar vardı ve kömürle çalışıyorlardı ya. O vapurlarda hani çalışırken kömürü bastıkça duman ne yapıyor? Hani biraz benim yaşımda olan insanlar geçmişe gittiğinde, kışın hep kömür yandığında ne oluyordu? Göz gözü görmüyordu. Adam bulmuş. Vapurun o dumanı var ya, ha işte kıyamet alameti oymuş işte. İskeleden bakıyor vapurun dumanına, işte diyor kıyamet alameti ha bu diyor. Kimse göz gözü görmüyor denizden. Deniz denizde gözükmüyor. Kara karadan o vapurların dumanıyla adam bulmuş. Allah bizlere hayır versin. Dabbanı alimler nasip etsin kardeşlerim. Daha sonra Kur'an'ın yeryüzünden kaldırılması, güneşin battığı yerden doğması. Buna mecaz olarak yaklaşanlar vardır ki yanlıştır. Bazı kesimler demişlerdir ki、e, İslam'ı batı batırmıştır. Yani Avrupa, Hristiyanlar, Haçlı seferleriyle dinlerini bozmuşlardır. İnsanları dinlerine düşman etmişlerdir. Alimlerini müsteşrik veya oryantalist olarak yetiştirmişlerdir. İşte Müslümanlar da oralara işçi, şu bu giderek orada onların Müslüman olmasına sebep olarak İslam oradan doğacak deyip Türkiye'yi bombalamışlar. Yaptıkları gibi bu fikirdekiler. Bu böyle değil. Hadis-i Şerif'te diyor ki, hiç şey bırakmadan ne diyor? Muaz, bu güneş nereye gidiyor? <gülüyor> Rabbının arşının altına secdeye gidiyor diyor. Ne olacak? Şayet izin verilirse yarın tekrar doğacak. Yoksa öyle kalacakdir. Güneş de ay da kimin emrindeymiş? Bitti. Kıyamet alametlerinden birisi neymiş? Battığı yerde doğacaklardır. En büyük alametlerden birisi ki bu da son alametlerden o oldu mu zaten hamile kadın çocuğunu düşürecek işte deve yavrusunu düşürecek çocuk. ihtiyar vaziyete gelecek, dağlar yerinden oynayacak, devam edip, kıyametin dehşetini anlatıyor. Evet. Ve çok önemli bir mesele daha var burada kardeşler. Dört ayaklı konuşan bir hayvandan bahsediliyor. Gelen naslarda. Bu da、e, yani kulağı, aslan kulağı, ayağı işte şöyle, yelesi işte şöyle çok acayip bir varlık. Yani dabbe. dediğimiz bir varlık. Fakat çok ilginç. Hangi topluluğa giderse oranın diliyle konuşacak. Müslümansa sen Müslümansın. Kafirse sen kafirsin diyecek. Karşılaştığı insana. Bu da kıyametin son alametlerinde bir tanesi. Allah böyle dehşetli güne bizleri düşürmesin. Çünkü onları gördüm iş bitmiş oluyor artık. Yani artık bitiyor. Evet. Daha sonra da Aden'de yani Aden Yemen'dir. Yemen yakınında bir ateş çıkacak, insanları Şam'a doğru sürecek ve artık kıyametin kopmasını ne yapın, bekleyindir. Kardeşlerin bunu da、e, bu Yemen'in yanmasını falan bu Rusların Afganistan'a girme hadisesini falan hatırlarsanız daha sonra Amerika'nın orada petrol kuyularını bombaladığında. Hatta eğer hafızanızı iyice yoklarsanız, çok kalın dumanların çıktığını, o kuyuların alev aldığını, Yemen'deki alevin kaç ülkeden gözüktüğü haberleri falan geldi. Ama dediğim gibi kıyametin vakti Allah'ın ilminde, alametleri de nedir müpemdir, şudur deme şeyine sahip değiliz. Hadis-i Şerifler'de Gösterilen o ki, o Yemen'deki ateş insanları Şam'a doğru ne yapacak? Toplayacak. Şimdi biraz geriye gidelim. Tabi bunların hepsi varsayım olarak gidiyorum. Arap Baharı diye bir şey çıkarttılar. Hatırlıyor musunuz? Yakın zamanda. Ne oldu? İnsanları bir ateş sardı, sürdüler. Sistemi değiştirdiler, yönetimi değiştirdiler. Nereye sıçradı? Fas. Fas. Cezayir, Tunus. Sonra oraların hepsi bitti. Nerede toplandı Ateş?、He? Şam'da. Yani hadisin işaret ettiği her şey sanki orda şu an nedir? Düğümlenmiş gibi bir şey ama Allahu Alem diyoruz. Yani daha ileride ne yapamıyoruz, gidemiyoruz ki bu alamet, yani şu büyük alamet. Hakikaten zuhur etmiş gibi gözüken meselelerden bir tanesi. Ama、e, şunu da hatırlatayım: Hacca giden gitmeyen kaç kişi var? Allah size danaşbesin. İnşallah hep beraber gideriz.、E, gidenler Kabe'nin kapısını hiç gördü mü? Nasıl? Somaltın, değil mi? Kıyamet alametlerinden birisi neydir, biliyor musunuz? Şu daha önceki krala kadar neydi? Tahtadandı. O ahşaptı, güzel oymaydı. Ama alametlerden birisi neydi? Habeşli iki tane çarpı bacaklı Kabe'nin soma altından kapısını ne yapacak? Çalacaklar. Alametlerden birisi bu. Şimdi geçen ölen krala kadar ne diyordu İslam alimleri kardeşler?、Hı? Ya bu Kabe. Kabe. Müslümanların kıblesi, tabii ki ahşaptan doğsa, somaltından nedir? Daha değerlidir diye yorum yapıyorudur. Herkes de buna katlıyordu ve hiç kimse itiraz, ne yapmıyordu? Etmiyor. Doğru tabii bizim kutsal değerlerimizde. Peki o kral tuttu kapıyı çıkardı yerine ne yaptı? Somaltın yaptı. Ne oldu şimdi hadis? Varsayımı falan ortadan ne yaptı? Kaldırı verdi. Onun için diyorum işte alametlerle ne hakkında konuştuğun zaman şudur deme hakkına sahip nedir değilsiz zaman bak Ali sallallahu aleyhi ve sallamın ölümünden bugüne kaç sene geçti 1427 mi Allah hale bak 1400 sene Müslümanlar alimler Kabe'nin kapısını ne olarak görüyordu som altından daha değerli bu hadis buna işaret ediyor diyordu ama bundan 20 sene önce Adam soma altınca yapınca ha, demek ki aleyhissalâtu vesselâm gerçekten böyle demiş diyor. Onun için alametler hakkında konuşurken ne yapacağız? Biraz dikkat edeceğiz. Şudur diyen insanı ne tasdikleyeceğiz ne de yalanlayacağız. Olabilir. Doğru çıkabilir. Ama isabetle ne yapmayabilir? Etmeyebilir. Çünkü Allah azze ve celle bazı şeyleri kendisine ne yapmıştır saklamıştır. Yine kardeşlerim,、e, Detçala bazı、e, şeyler verilecek güçler. Mesela tarlaya bakacak, ekin bit diyecek, ekin bitecek, hasat zamanında gelecek. Diyecek ki. Ey yer, altındaki hazineleri yukarıya çıkar diyecek. Hazineler, altınlar toprağın üstüne fırlayacak. Veyahut o Medine'deki çoban kıssasını hatırlayacak olursanız, çobanı görecek, ben kimim diyecek, lanetle soracak. Çoban diyecek ki, sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği o kafir şaşı gözlü deccansın diyecek. Deccal buna çok sinirlenecek. Adamı dört parça edecek. Sonra parçaları birleştirecek, eliyle sıvazlayacak ve Allah onu diriltecek. Mesih-i Deccal ismi buradan geliyor. Yani mest etti. Soracak ben kimim? Ne bekliyor? Korktu. Yani sen işte Mehdisin veya şusun. İyi bir şey. Vallahi şimdi imanım kat kat arttı. Kalbim daha çok kanaat etti. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği o kafir, akibeti Şam'da İsa Aleyhisselam'ın elinde olan Mesih'i detçalsın diyecek. Mehdi tam ona bulaşacakken melekler onun yüzünü Şam'a doğru çevirecek ve o oraya akibetine doğru ne yapacak gidecek diyor. İşte detçal dediğin de bir duracaksınız kardeşler. Öyle basit bir fitne nedir değil. Hatta İbn Mucide'de gelen bir rivayette küçük şirkten alakalı rivayet hatırladınız mı? Biz diyor aramızda diyor işte bazı şeylerden konuşuyorduk diyor detçaldan falan diyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam dedi ki diyor size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Detçal ta Nuhi sallamın kavmini uyardığı belalardan bir tanesidir. O kadar şerlidir Allah onun şerinden bizi korusun. Onun çıktığı gün, bir yılı bir gün gibi, bir ayı bir saat gibi, yani zaman o kadar ne yapacak? Bitirecek. Buna İslam alimleri şunu diyor kardeşlerim Deccar'ın zuhuruna, o kadar fitneci, o kadar insanları birbirine düşüren olacak ki, yani zamanın nasıl aktığını, fitnelerde insanların nasıl boğuştuğunu, nerelere geldiğini anlayamayacaklar diyor. Hani ara sıra insanlar diyor ki bak Deccal zuhur etti şu olaylara bakınca sanki bir şeyler olmuş gibi görüyorsun ama daha、e, Mehdi çıkmış olsa ki onunla alakalı ders yaptık yani şunları hatırlatayım. Mehdi'nin çıktığını bütün insanlar bilecek kardeşler. Çünkü bir münadi、e, diyecek ki Mehdi zuhur etti diye bunu bütün Müslümanlar ne yapacak bilecek. Bilecek. Demek ki daha bu çıkmadı ki biz bunu ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ahiret gününün çok isimleri var. Buna kıyamet günü veyahut kariya hesap günü veyahut din günü, tamme, vaka, hakka veyahut saha gibi, kaşiye gibi Kur'an'a baktığımızda Allah Azze ve Celle kıyamet günüyle alakalı、e, o günü hatırlatan kelimeler kullanmıştır.、E, bunların hangisine bakarsanız bakın hesap gününü, ahiret gününü ne yapar bize hatırlatır. Yani ölümü hatırlatır. Kardeşlerim ahiret gününe iman nasıl olmalıdır? Allah'ın bütün insanları bir yerde toplayacağına, herkese yapmış olduğu amelin karşılığının verileceğine, Cennetlik olanların cennete, cehennemlik olanların cehenneme gireceğine、e, inanmaklan bu mümkündür ki bunu inkar eden insan dinde ne yapar çıkar? Bu birincisi ahirete imanın göstergesi tafsilotlu olarak ele aldığımızda birileri nereyi inkar ederler? Yani girince öğrenecekleri bir yer var ya, kabir azabını bazıları ne yaparlar inanıyorum、e, iman ediyorum diyenler inkar ederler. Ahirete imanın ilk durağıda neresi kardeşlerim? Kabir fitnesidir. İnşallah bunu bir dahaki Pazartesi bütün iliklerimizde hissedecek şekilde işleyelim. Uzun bir rivayet. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir dinleme ve anlayış. Sonra da kafamızı önümüze koyup güzel bir tefekkür etmeyi Rabbım hepimize nasip etsin. İnşallah bugünkü dersi burada noktalayalım. Bundan sonra kabir fitnesi, kabir sorgusu, kişinin ölürken Müslümansa yani müminse nasıl öleceği hadislerde nasıl gelmiş hakikaten dehşet hadisler var. Altı yedi sayfa. Bunların hepsini size anlatmayı düşünüyorum ömrüm varsa. facirin nasıl öldüğünü ve ölüm meleğinin ona nasıl geldiğini nasıl muamele ettiğini bunları biz yaşayacağız kardeşlerim müminsek mümin olarak facirsek facir olarak aklımızı başımıza almamız için bunları tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın güzel bir akıbet, güzel bir son hepimize nasip etsin ve kabri cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin Rabbim subhanehu ve teala bizden önce gitmiş annemiz, babamız kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz varsa onların kabrini cennet bahçelerinden eylesin.、Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfuruke ve ettevbileh velhamdülillahi rabbil alem